Satılık silah Yazan Graham Green Radyoya uygulayan Aslan Alp Yöneten Bozkurt Kuruç Efekt Ertuğrul İmer Ünyen sanatçılar: Tremley Suhatuna, Raven Cihan Ünal, Alice Nurşen girgin Koç, İhtiyar Ali Algın, Polis Erol Kardeseci, Müfettiş Sönmez Atasoy, John Aktan Günalp, Jimmy Zafer Ergin, Saunders Ejder Akışık, Konduktör Güven Sülükioğlu, Speaker Ergün Uçucu, Anne Tomris Oğuzel, Pansiyoncu Süleyman Çakal, Kolye Nurtekin Odabaşı, Eki İstemi Betil, Kalkin. Sadrettin Kılıç Green Orhan Aral Markus Coşkun Orhan Sen işte tut ki seni akşam evine dönen bir küçük memur sansınlar. Biliyorsun, öldüreceğin adam bir savaş bakanı. Onun için çok ihtiyatlı davranmalısın. Adam öldürmeyi pek önemsemem. Benim için adam öldürmek bir iştir. Delil bırakmak da işime gelmez. Binme. Gerçi hava soğuk biraz ama ne kadarcık yolun kaldı ki? Talimatı sakın unutma. Adamın öldüğüne iyice kanaat getirdikten sonra çantayı ve tabancayı bakanın elleri arasında sıkıştırmayı da unutmamalısın. Tam anlamıyla bir intihar olma. etmeden içeri gir. Yabancı biri olduğun anlaşılmamalı. Güzel. Umduğumdan da çok soğuk karnısın. Yo yo yo olmaz. İçeri girdim diye yakanı sakın indirme. Çünkü dudağındaki yarık seni ele verebilir. Yüzünü hiç kimse tanımamalı. Genellikle yalnız olur. Eğer içeride ihtiyar hizmetçi kadında da varsa kendini ele vermemeye çalış. Bu işlerin ustası olduğunu bilirim ama yine de ihtiyatlı olman gerekir. Aksi halde tekrar hapishaneyi boylarsın. Ne duruyorsun? Çal sana kapıyı. Hadi çal. He, dur. Çalma. İstersen her ihtimale karşı telefonun giriş deliği kesiver. Eğer yanında kesecek bir şey yoksa koparıver. Tamam oldu işte. Artık kapıyı çalabilirsin. Demek ihtiyar hizmetçi evdeymiş. Ona bakanı görmek istediğini söyle. Bakanla Bakanı Buyurun. Buyurun. Bir dakika. Güzel. Bak, hemen kabul ettiler seni. Evet, gir şimdi bakanın odasına. Hadi et Raven, ihtiyar kapıya doğru koşuyor. Dışarı çıkmamalı o. <gülüyor> Güzel. Çok temiz iş yapıyorsun. Etrafına iyice göz gezdir. Ortalıkta hiçbir delil bırakma. Şimdi doğru ilk buluştuğumuz kahveye gel. Paranı vereceğim. Tabancayı ve çantayı odada bırakmayı sakın unutma Çok aptalsın Cho Kadını da temizledikten sonra bunun intihar olduğuna kim inanır Çantayı bırakacağım ama tabancaya kıyamam doğrusu İyi akşamlar Bay Raven İyi akşamlar bir türlü gelmeyeceksiniz sandım Bay Çolmondeley Çumlay Ahbat Adınızın nasıl söylendiği mühim değil Nasıl olsa kendi adınız değildir Öyle de olsa bu takma adı kendim seçtim Zaman kaybetmek istemiyorum Parayı getirdiniz mi Bay Çolmondeley Meteliksizim Burada çantada Hepsi beşlik mi 2000 bin sterlinde bozuk olarak ödenmez ya ee, sonra bu işte ben sadece aracıyım Raven. Olayı anlatmamı istemez misiniz? Ee, rica ederim, Rica ederim. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Dedim ya ben aracıyım sadece. Ne yapacaksın bu paraları? Ah, önce sevgilime güzel bir elbise alacağım. Uzun zamandır göz koyduğu bir elbise vardı. Demek sevgilin de var. Çok mu tuhaf bu? Verin bakalım paraları. Ah, sayabilirsin. Tam iki bindir. Gereği yok. Gideyim artık. Güle güle dostum Güle güle Oh Burada tüyün mü var Her yanı bir güzel süslemişsiniz Hı, Biliyorsun Noel Öyle mi unutmuştum Önce odamı sonra da şuraları bir güzel temizle bakalım Sen kendini ne sanıyorsun be Sana ne diyorsam onu yap İnsanın temizlikten hoşlanması için Kendini bir şey sanması gerekmez Ya öyle mi Aa, Az kalsın unutuyordum Alice Sana Noel için bir elbise aldım Hani her zaman istediğim bir elbise vardı Al Al makbuzu git al Nefis bir elbise Yakışır da sana hmm, Yalan söyleme Raven Alay ediyorsun benimle Bu alaya tam bir beşlik ödedim Çabuk ol Alice yoksa dükkan kapanacak Al almak buzu bak Şaka yapıp yapmadığımı o zaman anlarsın Hadi ben yan tarafa geçiyorum Sonra elbiseyi sırtına giy de Bir göreyim seni Raven adında birini arıyorum Burada oturuyormuş Vay canına Beni soruyorlar. Şu telefon kabrinine saklanayım bari. Raven mi? Evet burada kalır. Bir müddet gitmişti ama yine geldi. Sen! Sen nedir adın? Ee, Alice. Odasını göster bana Raven'im. Sen sandırsın. Her yeri ara. Odasında yok. Paltosunu ve şapkasını da almış. Yan tarafta da kimsecikler yok. Ee, olabilir, biraz önce o tarafa geçmişti Ama çok sessiz, sedasız yürür hmm. Ne biçim bir adamdır? Üst dudağı yırtıktır Bak bu güzel Odasına dokunmayayım Birini gönderip parmak izlerini aldıracağım Peki neden aradığınızı sorabilir miyim? Çalınmış para kullanmak suçundan arıyoruz Eşi dostu var mıdır? Eşi dostu ne yapacak o? Neyse, bu kadar bilgi yetersen ders, gidelim Karşı kaldırıma bir adam dikiciyim. Raven geldiği zaman bir işaret verin yeter Yine geleceğiz Raven hakkında pek hınçlı konuşuyorsun Alice <gülüyor> Adam ne yaptı sana Üstelik bir de elbise hediye edecekti Öyle değil mi? Pis bir şakaydı o Elbiseyi alacaktın ama Hiç de almayacaktım işte Ondan hediye kabul eder miyim sanıyorsun Elbiseyi geri verecek parayı da ona gösterecektim İyi bir eğlence çıkacaktı <gülüyor> Ne de gülecektik Şun odasını derleyip toplayayım da gelince huysuzluk etmesin. Öyle öyle. Sakın bağırayım deme Ales. Sakın bağırayım deme yoksa delik deşik ederim seni. Bak bak tabancanın soğukluğunu ensende duyuyorsun değil mi? Şimdi ağzını bırakacağım. Sorduklarıma yavaş yavaş cevap ver. Anlat şimdi olanları. Seni arıyorlar. Neden? Paraların numaralarını almış olacaklar Çalınmış paralarmış Vay canına Kazıkladılar beni Nereden çalınmış Bunu senin bilmen gerek Bırak şimdi numarayı Nereden çalınmış bu paralar söyle diyorum İnan bilmiyorum Raven fazla bir şey söylemediler Ben çalmadım o paraları Çalmadın Evet evet ben çalmadım Alice daha neler konuştunuz Hepsi bu kadar Elbise armağan etmedim mi ben sana e, çok isterdin o elbiseyi Elbette etmedin Paranı bir yere sokmak istiyordun o kadar Paraların numaralarını şehirdeki her dükkana bildirdiklerini bilmiyordun Ben çalmışsam paraların nereden geldiğini neden bilmek isteyeyim Bilmem Kendi suçun olmayan bir işten enselenirsen daha komik olur Halayı bırak Alice Daha para veririm sana söyle Çalınmış paradan değil mi? Hayır teşekkür ederim Bay Cömert Alice o... nerede kaldın? halde şimdi beni iyi dinle Kimseye bu konuda bir tek şey söyleyeyim deme... ...yoksa delik deşik ederim seni. Şunu kafana koy ki... ...beni ele geçiremeyecekler. Tekrar hapse girmeyeceğim. Bu yüzden bu handakilerin hepsini temizleyebilirim. Şimdi söyle bakalım. Paige'in yüzüne ameliyat yaptırdığı bir doktor vardı. Adı neydi onun? Bak bu kadar iyiliği dokunsun isterim sana. Adı Alfred Yogel. Charlotte sokağında oturuyor. Alfred Yogel. Alfred Yogel. Peki. Peki şimdi yürü bakalım önden Sesini çıkarayım deme Gözümü bile kırpmam tetiği çekmek için Benim odama çıkacağız Yürü Yok yok Arka merdivenlerden Benim odama çıktıktan sonra Aradan iki saat geçmeden odayı terk etmeyeceksin Ya da gürültü çıkarmayacaksın Sonra da kimseye bir şey söylemeyeceksin Yürü Ama ben işlerimi temizledikten sonra sana çok para verebilirim Hı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Güzel Evet Ben müfettiş Faruk Yeni bir şey mi var sanıyorsun? Ya Peki öyleyse Hiç zaman kaybetmeden buraya gel Arkadaşlar hepsi buradalar Durumu hep birlikte yeniden gözden geçirmek istiyorum Güle güle, güle, güle. Evet arkadaşlar yaklaşın bakalım Sanders'ı bir iz yakalamış Hemen buraya gelmesini söyledim Şimdi konuyu baştan alalım Yaman bir hırsız bu Raven denen adam Ama o çalınmış paralar üstünde oldukça Yakayı ele vermekten kurtulamayacak Önce handan başlayalım Han'ın ön tarafına gözcü koyduğumuz için kendi odasının penceresinden atlayarak kaçmış olmalı. Çünkü hem pencere pervazlarında hem de atladığı yerde izlerini tespit ettik. Peki bu Alice kız neden daha önce bize bildirmemiş durumu? Korkmuş olmalı efendim. Çünkü ifadesinden de anlaşıldığına göre kızı ölümle tehdit etmiş. Peki orduyken ayrılırken hiçbir şey söylememiş mi kıza? Yani paraları nereden aldığını ya da... Eline nasıl düşsün falan. Hayır. Yalnız iddiasına göre... ...bu paraları kendisinin çalmadığını... ...kendisine verenleri de mutlaka bulup... ...bunun hesabını onlardan soracağını söylemiş. Daha sonra da gitmeden... ...Doktor Yogel adında birinin adresini sormuş kızdan. Ya. Doktor Yogel ile kim temas etti? Ben Bay Farrak. Evet seni dinliyorum Cim Doktor Yogel'e kendisini her zaman ele verecek olan... ...yırtık dudağına ameliyat ettirmek için gitmiş. Kim bu Yogel? Aslında dişçi ama böyle kaçak işlerde yapıyormuş arada bir savunması da hayat çok pahalıymış. Para kazanması gerekiyor. Uzatma, uzat. Yırtık dudağını dikmesi için zorlamış doktoru. İyi de para vericini söylemiş. Doktor ameliyata başlamadan önce hemşiresini Ravene fark ettirmeden telefon etmesi için öteki odaya göndermiş. Adam belli ki önsezisi çok kuvvetli biri. Nereden çıkardın bunu? Alice'in ifadesine göre de aptalın biri. Doktorun kendisine ele verebileceğini anladığı için narkoz kullandırmak istememiş. Daha sonra da hemşirenin odada bulunmadığını anlayınca koltuktan fırlamış. Hızla diğer odaya geçmiş. Hemşire tam anda polise telefon etmek için numaraları çeviriyormuş İkisini de ölümle tehdit ederek sıvışmış oradan Siz kaç saat sonra gittiniz doktora? İyi, aşağı yukarı 3 saat sonra Demek ki tehdit ettiklerine hep 3 saat zaman tanıyorum Bu 3 saatin kendisine yeteceğini düşünüyor olmalı Bu duruma göre elimizde hala iyi bir ipucu var Dudağının yırtık olması o suratla her yerde tanınabilmesi Aa, Gel bakalım Sanders sende ne haberler var? Raven doktor yo gelin evinden ayrıldıktan sonra... ...ken bir işte Charlie'nin gazinosuna gitmiş. Nasıl bir yer bu gazino? Her türlü kanun dışı adamın uğradığı bir yer. Zaten ben de bu ihtimali düşünerek bütün böyle yerleri gözaltına aldırmıştım. Charlie polisten korkan ya da iyi geçinmek isteyen biridir Bay Farel. Onun için önemli olabilecek şeyler söyledi. Nasıl mesela? Raven Charlie'nin gazinosuna geldikten sonra... ...Cholmondeley adında birini sormuş. Dün de birlikte gazinoya gidip bir süre oturmuşlar. Dondurma yemişler. Ya. Jimmy? Efendim. Raven'in dişçiye verdiği at neydi? Çümleyi Bay Farel. Çolmon kısa yazılışı. İkisi arasında mutlaka bir bağlantı olmalı. Aradığı adam bu Çolmon Dileği olabilir. Olmayabilir de. Belki suç ortağıdır. Hem bu Çolmon adı saçma bir ad. Aradığı adamın kendi ismi olmayabilir. Bu adın üstüne gidersek yanılabiliriz Bay Fare. Haklı olabilirsin Jimmy. Bu iş senin işin. Bu yüzden seni yanlış yola sevk etmek istemem. Peki sonra Sanders? Charlie'nin gazinosunda bir süre bekleyip gitmiş. Ondan sonra da izini kaybettik. Bütün mesele bu ya zaten. <Gülüyor> i̇zini kaybettik. Yani. Çok uğraştıracak bizi üstelik silahlı da Çalınmış paralardan başka parası da var mı acaba? Sanmıyorum Bütün şehre, istasyon gişelerine, otellere paraların numaralarını dağıttık Evet elimize en sağlam ipucu bu çalınmış paralar Bir de ravenin yırtık dudağı Bana kalırsa cebinde de çalınmış paralar varsa Takip edildiğini de bildiğine göre Londra'dan ayrılmak isteyecektir Bir eksprese binmek isterse onu ele geçirebiliriz Bir ekspresse bineceğini neden çıkardın Cemil? Ne bileyim ilk anda aklıma gelen bu oldu en bugün nişanlım anı Notvich'e uğurlamıştım. Belki de ekspres oradan aklıma takılmıştır. Kim bilir, belki de haklısın. Neyse ben olsam bu durumda eksprese binmek istiyorsam bileti gişeden almazdım. Çünkü paraların numaralarının bütün gişelere dağıtıldığı biliniyor. Son dakikaya kadar bekler bileti trende alırdım. Trendeki biletçilerde paraların numaraları yoktur herhalde. He? <gülüyor> güzel <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Yorgun musun Jimmy Hayır. O halde burada kalıp Houston, Kings Cross, St. Pancras ve bütün istasyonlara telefon ederek saat yediden sonra kalkan bütün ekspres ve trenlerin lisesini iste. Ve trene biletsiz binip de biletini trende almış olanların hepsinin adlarını yazsınlar bize. Peki. Nerede indiğinde yakında öğreniriz. Ben yorgun biraz dinlenmek istiyorum. Hepinize iyi geceler. Günaydın efendim. Neredeyse <gülüyor> sabah olacak da. Bilet, kontrol. E, tren kalkmak üzereydi, bilet alamadım. Yüzde on cezalı vereceksiniz. Nereye gidiyorsunuz? Notviche mi? E, e, evet, evet. 55 beni lütfen. E, e, buyurun, buyurun. Teşekkür iyi İyi yolculuklar. Gat. Biletini trende alanlar lütfen bir numaralı gişeye müracaat etsinler Gar kapısından kontrolsüz kimse çıkamaz Bu işin içinde bir iş var Ne yapsam ne yapsam Heh, Tamam Şu ileride hamal bekleyen genç kadın işime yarayabilir ee, Bir dakika eşyanızı ben taşıyabilirim Öyle mi ama küçük bir valiz Ağzını açayım deme karşı korsan öbür dünyayı boylarsın Ama Kes sesini ...silahımın sesi çıkmaz. Ne olacağını söyledim. Elimdeki bileti bana ver. Dikkat, dikkat. Biletini trende alanlar... ...lütfen bir numaralı kişiye müracaat etsinler. Kar kapısından kontrolsüz kimse çıkamaz. Duydun değil mi? Beni hükmene al. Gişiye gösterdikten sonra doğru buraya geleceksin. Dediğimi anladın sanırım. Seni burada bekleyeceğim. Kimseye bir şey söylersen ne olacağını düşün. Bunu hissettiğim an çok iyi nişancı olduğumu da unutma. Hadi, hadi çabuk dediklerimi yap. Olduğu için olacak üzerinde bile durmadılar Dediğinizi yaptım Şimdi beni bırakırsınız değil mi Güven içinde olabilmem için seni bırakamam Şimdi gidip kalacağımız bir pansiyon kiralayacağız Ama nasıl olur Adım an tiyatro oyuncusuyum oh, Çok gerekiyorsa benimki de Raven Beni bırakın ne olur Kimseye bir şey söylemem Tiyatro oyuncusuyum yeni bir iş buldum Kaçırırsam meteliksiz kalır Çok konuşuyorsun kes sesini Yürü bir arabaya binelim. Kiralık bir ev ya da bir pansiyon bulmalıyım hemen Önce silahını cebine koy Korkuyorum gördükçe peki, peki, peki yürü sen Bu işi kaçırırsan Meteliksiz kalacağım Sana söz veriyorum Beni bırakırsan ağzımı açıp kimseye bir şey söylemem Ama inanmazsın ki Kimse bana verdiği sözü tutmak zahmetine katlanmaz Kazık attılar bana ben de senin gibi meteliksiz sayılırım Cebimdeki paralara bakıp da Varlıklı biri sarma beni O paraların bir kuruşunu bile harcayamam Bu yüzden pansiyonun kirasını Senin paralarınla ödeyeceğiz İyi ama benim de pek çok param yok Hem neden harcayamazmışsın paralarını Çaldın mı yoksa O paraları ben çalmadım Ama buna kimse inanmaz Yaptığım bir hizmete karşılık verdiler bana İyi iş yapmıştım Doğru dürüst para vermeliydiler Ama kazık attılar bana ben de adamın arkasından buraya geldim Çolmondlay adında bir namussuz Bütün bunlar ilgilendirmez beni Bırak gideyim söz verdim sana Kimseye bir şey söyleme Sen burada olduğun sürece güvendiğim sayılır Kımıldayım deme Kımıldarsan ateş ederim Yorgunum Doğru dürüst düşünemiyorum Sana ne yapmam gerektiğini kestiremiyorum Biraz dinlenip düşünmeme fırsat ver Oturabilir miyim? Ben de çok yorgunum Bütün gün öğlenden sonra provalarda çok yorulacağım Nolvich'teki bir tiyatroda Çinli rolüne çıkacağım Anlıyorum ki aldatılman fena oturmuş içine Bundan sana ne? Ne bileyim ben de insanım Sonra bana daha bir kötülük yapmış değilsin ki Bu hiçbir şey ifade etmez an Böyle bir kötülüğü her zaman yapabilirim Ama sana yardım etmek istiyorum Güvenmen gerekir bana <gülüyor> Güvenmek mi? Ne de güvenilir ya Şehre iner inmez adımı Giydiğim şeyleri yaşımı okursun gazetelerden Bu paraları ben çalmadım Oysa bütün gazeteler böyle yazıyor Ama bu paraları bana veren adamı ilan edemem ki Onu kendim haklamak isterim Adı Cholmondeley, Şişman Sol eline zümrüt yüzük takar ah, Galiba ben böyle bir adamla yolculuk yaptım Bu işe cesaret edebilecek bir adama benzemiyordu Trende karşımda oturmuş. Yok canım bu işi o yapmış değil ki. O sadece aracı. Ama adamı bir elime geçirirsem... ...asıl patronlarının kim olduğunu söyletirim ona. Ne diye polise teslim olup onlardan yardım istemiyorsun? Hı, amma da güzel fikir ha. Gidip onlara Çolmondeley'in dostları... ...Bunak yalıyı öldürdü mü diyeyim. Ne akıllı kızmışsın sen. Ah! Bunak Çekoslavakyalı mı? Yani gazetelerin yazdığı şey mi söylüyorsun? Evet ta kendisi. Ah. Bu savaş bakanını vuran adamı biliyor musun? Elbette kendimi bildiğim gibi Çormondüley de bu işin içinde demek Herkes yanılıyor öylesi Bir hırsızın peşine düşmüşler ama Öyle sanıyorum ki hırsızlık savaş bakanının öldürülmesiyle çok yakından ilgili Gazetelerin hiçbir şeyden haberi yok Olaylara gerektiği kadar değer vermiyorlar Neyse neyse bunu yalnızca sen ve Çormondüley biliyorsunuz Düşün Raven düşün bir kez Günlerdir gazeteler savaş çıkacağını yazıyor Oysa sen çoğunluğun dileği bulursan savaş çıkmaz Öyle değil mi? Bulursan savaş çıkmaz Savaş çıkmış ya da çıkmamış umurumda değil benim Ben yalnızca bana kazık atanın kim olduğunu bilmek istiyorum han. Kozumu paylaşmak istiyorum onunla Şimdi aklımı karıştıran tek şey 24 saat için senin ağzını nasıl kapatabilirim? Beni öldürmeyeceksin değil mi? Ben seni tarafımı tutarım Kimse benim tarafımı tutmaz Bunu öğrendim Hilebaz doktor yok gel bile Görüyorsun ya çirkinim üstelik Çirkinleri de kimse sevmez Çirkin değilsin sen Hem çirkin olsan bile bundan bana ne Bir sevginin olmalı senin O zaman yırtık dudağını dert edinmezsin. Beni öldürmeyeceksin değil mi Ayağa kalk ve arkanı dön Ölümden bu kadar korkmamalısın Nasıl olsa hepimiz öleceğiz Savaş çıkacaksa nasıl olsa hepimiz öleceğiz demektir Benimki hiç canını yakmaz an Çar çabuk verir. Seni duyuyor musun Birisi bu tarafa doğru geliyor İndir silahını Raven Birisi kapıyı çalıyor Kim o Ben pansiyonun sahibiyim Kira kontratını yapmaya gelmiştim Hadi kapıyı Aksi halde silah sesini duyarlar Aradığın adam bulamadan polis yakalar seni Biraz sonra gelemez misin be adam Şimdi işimiz var biraz sizi anlıyorum Sayın Bay. Ama hemen kontrat yapmazsanız... ...pansiyonu bir başkasına kiralamak zorunda kalacağım. Aç kapıyı Söz veriyorum sana yardım edeceğim. Hay aksi şeytan hay. Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim. Ama... Malum ya ben işime bakarım. Bugünlerde pek çok müşteri çıkıyor pansiyonlara. Şey, aklısınız tabi, tabi. Bize zaten hemen parayı verip kontratımızı yapmak istiyorduk. Şey, öyle değil mi? Nerede yapacağız yazı hanemde tabi. Bir dakika, çantamı alıp hemen geliyorum. Zaten biraz sonra tiyatroya gitmek için çıkacaktım. İşte çantam da burada. Gidelim mi? Elbette. Buyurun Sayın Bayan. <Gülüyor> Peki ne demişti? Olmuyor, olmuyor, olmuyor! 5 saattir prova yapıyoruz, canlılık yok! Tekrar alın lütfen! Hazır mısınız bayan ağam? Hazır mı Öyleyse başlıyoruz! 1... 2... 3! Agattin... Ne demişti? Peki ne geldiği zaman? Bravo, bravo dost. ...çok iyi bir çalıştırma sisteminiz var doğrusu. Oh, sayın dostumuz Mr. Davis buradasınız ha? Notwitch'e sizin gibi bir yönetici kazandırmakla iyi etmişim doğrusu. Beni yeni kızlarınla tanıştırmayacak mısın? E, tabii işinize de engel olmak istemem. Memnuniyetle, memnuniyetle. Kızlar Mr. Davis önemli sermayedarlarımızdan biridir kendileri. Aman tanrım... ...bu adam kendini Davis diye tanıtan bu adam... Davin'in sözünü ettiği çorman dileğin ta kendisi Evet evet o Parmağında da trende gördüğüm zümrüt yüzük Evet İyi kızlar seçmişsiniz Bay Kolyer Temsilin devam ettiği sürece Kızlarını tek tek yemeğe davet etmek istiyorum Şimdi söyleyeyim bakalım İlk olarak kim benimle yemeğe gelmek ister? Şey Ben Ben gelebilirim sizinle Bay Devis Güzel çok güzel e, Tabi işte böyle olacak İlk atak yapan kazanır Adınız ne sizin An efendim Sizi Notwitch'in en güzel lokantalarından birine götüreceğim Bayan Ann. Sonra da şuruplu dondurması pek ünlüdür Notwitch'in Teşekkür ederim Bay Davis Şehrin bir aile dışında oturuyorsunuz Nerelerden geçtik buraya gelinceye kadar kuzum? Bir aile zekisin küçüğüm. Emin olmak için gittiğin yerleri öğrenmek isteyen bir halim var. Ama zararı yok tabi. Önce hanelerin bulunduğu yerden geçtik. Ee, sonra da York'a giden demir yolu köprüsünün altından. Ondan sonra gelen büyük binalarda midland çelik fabrikalarıydı. Siz orada mı çalışıyorsunuz Bay Davis? Nereden aklınıza geldi bu soru? Bilmem. Sordum işte. Evet... Önemi yok tabi bunun Benden hoşlanacak mısın bakalım Önemli olan bu Hoşlanırım herhalde Önce kapıyı çalıp ihtiyar akıyı uyandıralım Güzel bir kızsın an Kim o? <Gülüyor> <Gülüyor> oh, hoş geldiniz Bay hey, ilk kat. Tam karşınıza gelen odadır bayan Oda temizdir Zaten Bay dileğin Her zaman kaldığı odadır Rahat edersiniz umarım Demek kendi eviniz değil burası ben de sanmıştım ki beni kendi evinize götüreceksiniz Kendi evime götüreceğimi düşünmen Çok çocukça olur güzelim İtibarım var benim bu şehirde Notwich bana çok şeyler borçludur Bunu düşünmek zorundayım Önce biraz müzik dinleyelim he? Ne dersin? Adam hakkında daha çok bilgi edinmeliyim Beni evine götürseydi daha iyi olurdu herhalde Topladığım bilgiler Raven'in işine yarayacak İlk de böylece Bay Cholmondi'leyi bulur ve her şey su üstüne çıkar İşte savaş çıkması Önlenmiş olur Ne düşünüyorsun öyle <gülüyor> Şey ben Ben mi Ne kadar çok adınız olduğunu düşünüyordum Devis Cholmondi'ley <gülüyor> Öyledir gerçekten çok adım vardır benim Lokum yer misin İstemem o halde dans edelim ah, Biraz durun lütfen Bay Davis. Çok acelecisiniz Belimi de fazla sıkmayın Çok güzelsin anne e, e, e, Savaş çıkacak mı dersiniz Bay Devis eh, Bu sorunun da sırası mı şimdi Öldürülen savaş bakanının yanında Çalışan ihtiyar kadının resimlerini gördüm gazetede Gözünden vurmuşlar Hanifeci ne, ne diye bu konuyu açtınız Midem zayıftır benim e, Bu çeşit konuşmalara dayanamam Ya Öyle demek Geçen gün yine feci şekilde öldürülen birinin daha resimlerini gördüm gazetede ee, susun, susun lütfen hayal kabiliyetim çok geniştir benim Parmağımı dahi kestiğim zaman kan görmeye dayanamam Midem çok zayıftır Benim de hayal kabiliyetim geniştir Bay John Mondeley Ya da Bay Davis Biraz önce eve girerken bu evi biri gözetliyor gibi gelmişti bana Gözetleyen adamın yüzünü bile gördüm Üst dudağında bir yırtık vardı galiba Yalan söylüyorsun evin önü çok karanlıktır eğer gözetleyen biri olsa bile o karanlıkta yırtık dudağını görmene imkan yok Sadece düşündü. Bu da başka bir yalan Kendi kendini ele verdin bebeğim Benimle gelmek istemem benden hoşlandığın için değildi demek Nerede oturduğumu anlamak istiyordun <gülüyor> Çalıştığım yeri de öğrenmek istiyorsun Sana dünyada inanmazlar <gülüyor> Saçmalıyorsunuz Bay Davis Kim inanacakmış bana Polisler. Yanlış anladınız beni Bay Davis Bir şey bildiğim yok benim Yalnızca gazetelerde fotoğrafını gördüğüm adamla aranızda bir bağlantı kurmak istemiştim Hastalığımdır bu benim, inanın bana Sana inanmak mı? Öldüreceğim seni Hayır yapamazsınız bunu, kapıyı açmazsanız bağırırım İstediğin kadar bağır, duyan olmaz seni Kendin kaşındın bebeğim, ihtiyar kızdırmaktan başka bir işe yaramaz var <gülüyor> <Gel> bana <buraya. gülüyor> Buraya gel kaçma Kurtulamazsın Bu işin ucunda bir milyondan fazla var Bu işi Ay. sağlama bağlamak zorundayız Yapmayın yapmayın ne olur yapmayın Bay Devis. Ne isterseniz yaparım bırakın bileğimi Bırakın bileğimi Bay Bu işi başaramazsan beni dünyada affetmezler Çırpınma Çırpınma öyle çırpılmazsan canını yakma Ay. Hoş geldiniz dostlarım. Ben Notvich polis müdürü Chalkin. Ben Jim Mate. Bu da yardımcım Sanders. Dün oh. gece geldik, hemen çalışmaya başlamak istiyoruz. Verdiğimiz bilgi ve eşgale göre herhangi bir şey elde edebildiniz mi bu ana kadar? Henüz önemli bir şey yok Bay Jim. İki gün önce trenle Raven'in Notvich'e geldiği muhakkak... ...çünkü bileti iade edilmiş. Hem de bir kadın tarafından. Demek bir ortağı var. Evet, belki. ...kadını bulursak Raven'i de bulmuş oluruz. Yardtan haber alır almaz paraların numaralarını... ...bütün dükkanlara, otellere ve pansiyonlara dağıttık. Güzel, güzel. E, Royal Tiyatrosu buraya yakın mı? Evet, niçin sordunuz? Nişanlım <gülüyor> orada iş bulmuştu da kendisini göremedim henüz. Raven ne diye notfice gelmiş acaba? Hah, keşke bilseydik. İstasyonun çevresinde hiç otel var mı? Birkaç pansiyon var ama Hı? işin kötü tarafı... ...bu evlerin çoğu geçici müşteri alır. Ya, en iyisi hepsine haberi dağıtın. Ne var ki bu evlerin birçoğu polis emrine kulak asmazlar Jimmy. Bir çeşit uğrak evleri hmm. ee, anlarsınız <gülüyor> şöyle birkaç dakikalık bir şey. Ha, ya, ya, evet evet. Bu tarafta karakolların polis adedini iki misine çıkarın. En iyi memurlarınızı gönderin. Göndericiniz adamlar Ravi'nin eşgeldini iyice bilesinler. Yarın sabah biletleri toplayan memur yeniden sorguya çekelim. Belki bir şeyler hatırlar. Sanders, sen harita üzerinde not için bütün caddelerini ve kavşak yerlerini adam akıllı ezberle. ...yarın şehirde büyük bir kovalamaca başlayacak gibi geliyor bana. Yarın şehirde daha büyük bir kovalamaca var Bay Jimmy Mater. Neymiş o? Malum ya, savaşçılıkları gelmeye başladı sağdan soldan. Vali emretti yarın şehirde bir gaz maskesi takma provası yapılacak. Neden icap ediyor bu? Efendim, şehirde herkesin gaz maskesi alması mecburi tutuldu. Hmm. Ancak Midland fabrikasının satışa çıkardığı maskeler 25 lira civarında olduğu için... ...halktan pek ilgi görmedi. Hmm. Yalnız nakliye şirketleri o da valinin zoruyla bir miktar maske satın aldılar. Evet evet olabilir. Ne çıkar bundan? Halkın muhtemel bir hava saldırısına karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Bu nedenle yarın şehirde bir uygulama yapılacak ve şehre duman bombalarından atılacak. Maskesiz sokakta dolaşanlar da yakalanıp hastanelere sevk edilecek. Bunun içinde bir komite kuruldu ve izci çocuklar görevlendirildi. Bu arada en büyük titizliği de Midland'da çelik fabrikası gösteriyor. ...bütün işçilerine, memurlarına örnek olsun diye gaz maskesi dağıttılar. Ama dediğim gibi halk böyle şeylerle pek ilgili değil. Bir nevi şantaj bu. Ya dört duvar arasında kal ya da mecburen gaz maskesi al. Saat kaçta olacak bu? Bunu açıklayamayacağız efendim. Alarm çalacak. Ama işin bir saat içinde tamamlanacağını biliyoruz. Hmm, ya. Yeah. İstasyon meydanlarındaki şu kömür depolarına nöbetçi dikip iyice araştırdınız mı? altında bulunduruyoruz. Notvich'in doğusunda yeni kooperatif evlilir ve pansiyonlar vardır ya da fazladan iki nöbetçi diktim Siz de şu yandaki odada çalışabilirsiniz Hı, İzninizle ben çıkıyorum Güle güle Bay Çalkın Ben de Royal Tiyatrosuna bir telefon edip nişanlım anın hatırını soracağım Daha sonra da biraz istirahat edeceğim e, Alo, alo? E, Royal Tiyatrosu mu? Bayan Anla konuşmak istiyorum Nasıl? Bugün çalışmaya gelmedi mi? Neden acaba? Ne dediniz? Dün akşam Bay Davis'le yemeğe çıktı Bir daha tiyatroya uğramadı öyle mi? Kim bu Davis? Hmm. Tiyatronun sahiplerinden biri hı? Peki Geldiği zaman lütfen kendisini Jim Mater'in aradığını söyleyin Vay canına. Sıkma canla ceyim. ne bilsin burada olduğunu. Duyunca çıkar gelir. Elbette gelir, elbette gelir. Tabii. Her neyse. İşimize bakalım şimdi. Sen bütün pansiyoncuların ve kiralık ev verenlerin adreslerini tespit et hemen. Bugün hepsini sorguya çekmek istiyorum. Başlasın efendim. Elbette bir yerde yatabilmek için para ödeyecek rağmen hı? Ya yanındaki bayana ödetirse paraları? E, bu da bir ihtimaldir ama bize yine de bir şeyle kaybettirmez. İsteyse tarihlerden kadın eşkalını çıkartabiliriz. Tamam mı? Evet efendim. Öyleyse iş başına. Yok, yok, yok. Şehirde yer yarıldı içine girdiler sanki. Sokakta yatmadılar ya bu adamlar. Şu trenden bilet alanların listesini ver bana Sanders Peki efendim Listeyi kaç kez tetkik ettiniz Bay Mater Bundan pek bir şey çıkacağını sanmıyorum Olabilir olabilir ama merak bu ya Bir pansiyoncu daha geldi efendim Sizlere anlatacakları varmış Alın içeriye Başım. Buyurun Yaklaşın bakalım Yaklaşın. Adınız ne sizin Green efendim Nerede işletiyorsun pansiyonu Kooperatif evlerinde Hı ne anlatmak istiyorsan anlat bakalım seni dinliyoruz Bu sabah gazetelerden okudum Gazetedeki eşkale uygun bir adam dün pansiyonuma geldi Yanında bir de bayan vardı Hala senin oradalar mı Hayır efendim adam bu sabah çıktı bir daha da görünmedi Peki Kadını tarif edebilir misin bana ee, Hoş Ufacık tefecik bir kızdı Adını söyleyebilir misin Adı şey Adı adı Jacqueline ya, Kendi adı olduğundan emin misin yani birbirlerine hitap ederken de aynı adı mı kullanıyorlardı? Bilmiyorum efendim Peki peki devam et Kısa boylu Hı. Boyu bir elli beşten fazla olamaz herhalde Sarışın mı esmer mi? Bir şey diyemem Saçlarını hiç görmedim şapka vardı başında Ama güzel bacakları vardı he. Halinde bir tuhaflık var mıydı? Yok vardı diyemem Güzel konuşuyordu şakadan anlıyordu e, Öyleyse gözlerinin rengine de dikkat etmediniz ha? Baktım gözlerine Daima kızların gözlerine bakarım Benim için önemli de Biraz şiir yazarım Peki peki, peki peki ne renkli gözleri Yeşildi altın hareliydi Ne giyiyordu Koyu renk bir tayör Etekleri dardı Ya. Peki ya şapkası Ya şapkası nasıldı Fötr mü yoksa hasır şapka mı giyiyordu Bir çeşit fötr olabilir Kızı bir daha görsen tanıyabilir misin Elbette tanırım Güzel bir kızdı kim tanımazsın Pekala, pekala, pekala, pekala, girebilirsin, sana tekrar ihtiyacımız olacak. Sander senden bilet iade edenlerin ve yolcuların listesini istemiştim. Getirmiştim efendim, ama o anda pansiyoncu... Ne? Ver bakalım, ver, ver. Evet, evet. Oh! An bu. Çünkü ondan başka kadın adı yok listede. Tanrım tanrım bu ne demek bu ne demek? bir şey bulamayacağınızı söylemiştim size Bay Mater Evi aratalım mı Evet aratabilirsiniz ama fazla bir şey bulacağınızı sanmıyorum Pansiyoncuya öyle bir sorguya çektiniz ki Neredeyse evet. kızın fotoğrafını vereceksiniz Oysa bu kızların hepsi birbirine benzer Evet Hı. Efendim Bir şey mi dediniz Bay Çalkin Neredeyse kızın fotoğrafını vereceksiniz dedim He öyle mi Kızın fotoğrafını verebilirim Bay Çalkin Hem de Cüzdanımdan. Buyurun Hemen gazetelere gönderin ve resmini yayınlasınlar. Kendisi benim nişanlım andır. Ne yapıyorsunuz Bay Mater? Ne, ne demek bu? Yok, beni şaşırtıyorsunuz. Olamaz böyle bir şey. Bu benim işim Bay Çalkin. Sanders dediğimi yapın lütfen. Yanılabilirsiniz. Çok küçük bir ihtimaldir yanılmam. Çünkü listede benim nişanlımdan başkasının adı yok. Üstelik pansiyoncunun tarifine de uyuyor kendisi. Haddim değil ama Bay Mater bir şey söylemek istiyorum. Neymiş o? Bu işi bıraksanız siz. Scotland Yardım'dan yeni birini istesek bu takibi için. Hmm. İsterseniz müfettiş fareyle bildirelim durumu. Sen bu işe karışma Sanders. Bu benim işim dedim sana. İstersen bay ile durumu bildirebiliriz ama benim için hiçbir şey değişmez. Seni bu duruma kim getirdi? Ellerini ağzını bağlamışlar. Şimdi çözüyorum. An, an kendine gel, kendine gel. Ne olur? Raben, oh, sen misin? Çolmándılayı. Çolmándılay mı? O getirdi buraya. Nasıl buldun beni? Baktım geri dönmedin. Bütün gece gelmediklerine göre polise de haber vermemiştin. Ne yapacağımı bilmeden fırladım dışarı. Seni bulmalıydım ama nerede? Senin için ondan bir şeyler öğrenmek istedim. Ama... Sana kahveye oturmuş zavallı an. <gülüyor> sen... Sen beni nasıl buldun? Oraya buraya koşuşturup dururken pazarda buldum kendimi. Kalabalığın arasında karnımı doyurmak için kolay aşırabileceğim bir çanta arıyordum. Senin kırmızı çantanı yaşlı bir kadının elinde görünce... ...bir şeyler sezinledim. Onu takip ettim buraya geldi. İçeri zorla girdim. Hadi. Hadi an. Kendini topla biraz. Buradan çıkmamız gerek Bazı şeyler öğrendim Raven Elbette Elbette Sana inanıyorum anne Çok şeyler öğrenmiş olduğunu biliyorum Ama kendini yorma lütfen Buraya onunla bilhassa geldim Nerede oturduğunu ve çalıştığı yeri öğrenmek istiyordum Sana haber verecektim Savaşın çıkmasını öğrenecektim Çalıştığı yer Evet çalıştığı yer oh, Çok yorgunum Raven Şimdi hatırlayamıyorum ama hatırlayabilirim Üzülme an Nasıl olsa hatırlarsın Artık yürüyebilir misin Elbette ama nereye Dün akşam bir ara çıkıp istasyonun oradaki Kömür depolarının içinde bir yer hazırladım kendime Pansiyona dönemeyiz artık Çünkü her yeri polisler gözaltına almışlar En emin yer orasıdır diye düşündüm Hadi Hadi kalk bakalım Şöyle omuzuma yaslan taraftan çıkacağız Bakarsın önce dede polislerle karşılaşırız Oysa zamana ihtiyacım var benim Çumlu'yu bulmam gerek Haklısın Ben senden tarafım Rave Hep savaşı düşündüm Önlemek istedim Ama buna gücümün yetmeyeceği hiç aklıma gelmemişti Savaşı önlemek Savaşı önlemek benim elimdeydi sanki Rave Bir an öyle düşündüm işte Çocuklar geliyordu gözlerimin önünde Bir yerde okumuştum İçindeki hava yetmediği için maske takamazlarmış, boğulup giderlermiş hep. Onları düşündüm hep. Ateşini verir misin sen dersin? Buyur. Onlara nasıl buldunuz? Hala şaşırıyorum Cem. Bek zor olmadı. Tiyatroya gidince anın kimle dışarı çıktığını öğrendim sen dersin. Çalmondeley'i burada herkes Davis diye tanıyor Onun her zaman yanındaki genç kadınlara götürdüğü pansiyonu bulmakta güçlük çekmedim tabii. Raven de yaman adammış doğrusu hı hı. İyice sarıldılar artık gözümden kaçamazlar İkisini de yakalayacak mısın? İçeride kadın varken ateş edemeyiz Kadına bir şey olursa gazetelerin dilinden kurtulamayız çünkü Zaten cinayet değil ki adamın suçu Seninki için dikkatli olmalıyız Cem Hadi davranalım Çemberi biraz daha daraltmamız gerekiyor Aramızdaki bağlantıyı da kesmeyelim Kızı düşündüğüm yok artık Sandez Emin ol bitti bu iş İyi kafese koymuş beni Ben şimdi sadece Raveni ve Notwich'teki suç ortağını düşünüyorum Ama yine de ateş etmemiz gerekiyorsa Ana rağmen ateş ederiz Sen istersen git Neden o? Sana zor gelebilir bu iş Hiçbir zorluğu yok Sandez Ama istiyorsan giderim Sana bir yardımcı polis daha göndereyim Baraka'yı gözden uzak tutmayın Çünkü her an çıkabilirler dışarıya üşüyorum rahmet. Al şu çuvalları üstüne örten. Ben biraz daha çuval bulurum sana. Biraz ışık yakamaz mıyız? Tehlikeli olur bu. Yerimizi iyice belli eder. Yavaş yavaş çemberi daraltacaklardır. Benim de burada olduğum biliyorlar mı dersin? Yerimizi bulduklarına göre biliyorlardır. Nasıl oldu da bu çevreye diktikleri polisleri görmedim anlamıyorum. İyi gizlenmişlerdi demek. Ben buradayken ateş edemezler sana. Sen dışarı çıkıncaya kadar beklerler. Beni düşünüyorsun demek. Eksik olma Dedim sana ben senin tarafındanım Raven Bir çıkar yol düşünmeliyim Şimdi dinlensen daha iyi Düşünmek için koca bir gece var önünde Burası oldukça iyi Bütün bir dünya dolusu kötü insanlardan uzak <gülüyor> Tıpkı ev gibi Raven <gülüyor> Biliyor musun An Ben seni o pansiyona öldürmek için götürmüştüm Ama pansiyoncu yetiştiğimde adına Peki ne diye öldürmedin Dedim ya pansiyoncu gelmişti o anda neden gidip polise haber vermedin beni Şimdi neden bağırmıyorsun Elinde tabanca var Ateş etmem ki Neden etmezmişsin Deli değilim ben İnsanlar bana dürüst davranırlarsa Ben de onlara dürüst davranırım İstersen bağır Ah buldum Davis'in çalıştığı yerin adını hatırladım Davis mi Evet şu çolmon dileği dediğin adam Eminim Midland çelik fabrikası Metropol yakınında bir sokakta Koskocaman saray gibi bir yer Buradan çıkmalıyım Polise gitsen olmaz mı? Ben mi? Ben mi polise gideyim? Bak bu iyi olur işte Ellerimi de kendim uzatayım da hemen kelepçeleri geçirsinler bari Evet, evet buradan çıkmalıyım Bir çıkar yol düşünürüz elbette İstersen şimdi biraz uyu Uyuyamam Sen üşüyorsun galiba İstersen benim çuvallarım da sana verebilirim hanım Teşekkür ederim Biliyor musun hoşlandım senden Boşver Dostuz seninle benim bir şey istediğim yok senden Çirkinim biliyorum Yalnız bir tek şey isterim Başkaları gibi olma polise gitme Kadın kısmı çoğunluk böyle yapar Çok gördüm böylesini Ama belki sen o kadın kısmından değilsindir İyi kızsındır sen Birinin sevgilisiyim ben Bana göre hava hoş Başka bir şey istediğim yok ki senden. Sadece bunu istiyorum Beni kazıklama diyorum Polise gidecek değilim Sana söz veriyorum bunu Sevdiğim adam hariç bütün başka tanıdıklarım kadar seni de seviyorum Gerçekten güvenebilirsin bana Ama daha önce biraz uyu Birine böyle güvenebilmek ne güzel şeymiş meğer Biliyor musun Londra'dan da polis getirmişler Londra'dan mı? Gazeteler yazıyordu Scotland Yard'dan komiser yardımcısı Jimmy Mater Ne? O da mı burada? Belki de şimdi dışarıdadır Ne diye içeri girmiyor? <gülüyor> Karanlıkta beni dünyada ele geçiremezler hem senin de burada olduğunu anlamışlardır Ateş edemezler Ama sen? Sen ateş eder misin? Benim ölecek diye korktuğum kimsem yok Anne Gün ağrınca nasıl çıkacaksın dışarı? O kadar bekleyecek değilim Sadece önümü görebilecek kadar aydınlık olsun yeter Onlar vuramazlar beni Nerede bulacaklarını da dünyada bilemezler Midland çelik fabrikasında olduğumu bir sen bileceksin Demek soğuk kanlılıkla kılın kıpırda bana ateş edeceksin Elbette ama sen benim tarafımı tuttuğunu söylememiş miydin Evet öyleyim de <gülüyor> Öyleyse neden bu korkun Yok, Hiç hiçbir şey değil Evet evet senden yanayım ben Sis koyulaşıyor Çok güzel bir şey bu Biraz daha koyulaşırsa alacak karanlığı beklemem gerekmeyecek Bu sis de dünyada ele geçiremezler beni Gerçekten ateş eder misin Raven Elbette Onlar ateş ederlerse ben niye etmeyeyim Aklıma bir şey geldi İşi garantiye almamız gerek. Bana paltonla şapkanı ver. Bunları giyer ilk önce ben çıkarım dışarıya. Benim peşime takılırlar. Bu siste ele geçirinceye kadar da... ...bunun farkına bile varmazlar. Sen düdük seslerini işitir işitmez... ...ağır ağır beşe kadar say ondan sonra kaç. Çok cesursun. Olmaz olmaz. Ee, ateş ederler belki. O hemen etmezler belki. Bir süre sonra bağırırım. Kadın olduğumu anladıkları an ateş etmezler. Öyle de olsa bu iş için... Birkaç sene giyersin Bir şey uydururum zorladı beni derim Sonra adım gazetelere de geçer Daha çabuk üne kavuşurum Bıçağım var mı Bıçak mı <gülüyor> Bugüne değin hep tabanca kullandım Ay, Şu eteklerimi kesecektim Koşmama engel olurlar Ben yırtabilirim <gülüyor> tamam. İşte oldu Rahatladım biraz Endamlı görünmek için ne sıkıntılara katlanıyoruz bir bilsen İlla dar giyeceksin İlk kez saçmalığını anladım bunun. Hiç hoşuma gitmedi bu iş. Ama başka çarem yok galiba. Bırak şimdi bunları. Umarım gene görüşürüz bir gün <gülüyor> Neden olmasın? Hadi hoşça kal. Dışarıya birisi çıktı. Sağ tarafa doğru uzaklaşıyor, inşallah. Öteki arkadaşlara haber ver. Çemberi de Ben bakarım onun inşallah. Durun. Kaçmayın diyorum size. Ravan her taraf sarıldı, elinizden kaçamazsın. Dur, yoksa ateş edeceğim. Bağışlandığınız, tamam? Ha? İşini gördünüz galiba. Sen de düştü. İşte burada. Bizi çok uğraştırdım Ravan. Takın kelepçeleri, Üstelik yaralandın da. <gülüyor> ben mi size uğraştırdım? <gülüyor> Üzülmeyin, küçük bir sıyrık. Hem beni öldürmek isteyen ilk insan siz değilsiniz Bay Sanders Daha önce iki kişi daha denedi bu işi Vay canına An. Gözlerime inanamıyorum ben yine atlattı bizi demek İşin tamam mı Sanders? Ne yazık ki hayırcıyım Yine elimizden kaçırdık Hem de sizin sevgiliniz anan sayesinde ya. İfade vermek istiyorsan dikkatli olman hususunda seni biraz ikaz etmek isterim ben. Söylediğin herhangi bir şey aleyhine delil olarak kullanılabilir Sanders buyurun Hemen peşine düşün Güneş doğmadan şehirdeki gaz maskesi uygulaması başlamadan önce onu yakalamalıyız Aksi halde başına geçirecek bir gaz maskesi bulursa onu hiçbir zaman ele geçiremeyiz Başüstüne Cem. Demek öyle Anne Anlatacağım ha? çok şey var Cem'e ama inanmayacaksın Bazı bana. şeyler anlatman ya da susman hiçbir şeyi değiştirmez an. Nasıl olsa elimizden kaçamaz Bir gaz maskesi edinemezse kendisine biz yakalamasak bile gözcüler yakalayıp hastaneye götürürler ya, Bunu hiç hesaba katmamıştık Peki Cem'e Benimki kaçıncı dereceden suç sayılır? Adamı korumak mı istiyorsun sen? Evet çünkü çok yanlış yoldasınız Raven'den çok daha önemlilerin peşine düşmeliydiniz bugüne kadar Anlayamadım İhtiyar o öldürmüş bana kendisi anlattı Hangi ihtiyar? Savaş Bakanı. <gülüyor> daha uygun bir şey uydurmalıydın an Gül mi? Aradığınız paraları Raven çalmamış Yaptığı iş için vermişler ona o paraları Ücret diye İyi masal uydurmuş sana Ama o paraların nereden çalındığını ben biliyorum Söz konusu paralar Victoria Caddesi'ndeki ray üretim şirketinden çalınmış Olabilir ama Raven şu anda sanırım ray üretim şirketinde değil de Paraların kendisine verildiği asıl şirketin yolundadır Belki de ulaşmıştır oraya Çünkü son ana kadar kendisini kazıklayanları bulup Cezalarını kendi elleriyle vermek istiyordu Onlara bu oyunu oynayanları acımasız öldürmek istiyordu İnan bana Cemil Beni dinlerseniz bazı yeni cinayetlerin önüne geçebilirsiniz Hem daha başka şeyler de Sizi şaşırtacak daha başka şeyler de öğrenebilirsiniz Hiç asıl suçluları yakalayıp Bir savaş çıkmasının önüne geçebilirsiniz Peki kimmiş bu adamlar? <Gülüyor> Söyleyeyim Parayı veren John Mondeley adında biri Şehirde bilinen adı Davis Ne? Davis mi? Cümley mi? Evet ne dersen de Çalıştığı yerde Midland'un çelik fabrikaları yeah. ve şu anda Raven'in gittiği yer. Elinizi çabuk tutun. Hemcim'i dikkat et. Raven'in eli senden daha çabuk. Ateş edebilir sana. İyi günler Bay Cholmandelay ya da iyi günler Bay Davis. <gülüyor> <gülüyor> Raven ya önce. Şu kapıyı kilitleyeyim... Bakarsınız karşılıklı iş konuşurken biri rahatsız eder bizi... Nasıl? Nasıl geldiniz buraya? Nasıl kurtuldunuz ellerinden? Nasıl mı geldim? Hani... Halka, ortalığa savaş korkusu salarak zorla sattığınız gaz maskeleri var ya... İşte onlardan birini edinerek girdim fabrikaya... Nasıl? Güzel bir buluş değil mi? Her tarafa adamlar koymuştum... İkileri hiç kimseyi almamalarını emretmiştim... Yapamazlar bunu İndir şu tabancayı Reven Yalvarırım indir Midem zayıftır benim böyle şeyler görmeye tahammül edemem Önce para Para mı Evet Unuttun mu Bana iki bin papel borcunuz var Daha önce ödediklerinizden şöyle gönlümce harcayamadım Çünkü çalınmış paraları verdiniz bana Kim bilir nereden yürüttünüz e, Fakat Uzun etme paraları borcunu lütfen İstediğin kadar veririm sana Reven Yalnız bana bir şey yapma ne olur Öldürme beni çünkü hiçbir suçum yok benim Ben yalnızca aracıyım Bu işi yaptırmamı başkaları istedi Parayı onlar verdi bana Benim suçum yok bu işte Kimmiş bakalım bu soylu baylar ee, Sir Marcus Midland çelik fabrikalarının sahibi Ya her neyse Önce ikimiz arasındaki şu küçük hesabı görelim Daha sonra da bay Sir Marcus'la tanışırız Yaşlı ve sakat bir adamdır Olabilir Sakat ama tehlikeli Evet Bay Cholmondeley Önce iki bin papel e, e, te, te, Tabi tabi Buyurun İsterseniz hepsini alabilirsiniz <gülüyor> Teşekkür ederim çok cömertsiniz Ama yalnızca bana borcunuz olan iki bin lirayı alacağım Evet Bakın ne kadar namuslu bir insanım ben İşte yalnız borcunuz kadar aldım Beni öldürmeyeceksiniz değil mi Hayır Bay Cholmondeley Şimdi de düşün önüme bakalım Beni Sir Markus'un çalışma odasına götürün. İşte burası. Önce sen gir. Ne istiyorsun Davis? rahatsız edilmek istemediğimi söylemiştim size. Şey beyefendi, bu bay bu bay raven'dir. Raven mi? Ya ne istiyorsunuz? Patron sen misin? Diyelim ki benim Diyelim ki ne demek Gerçek patronun kim olduğunu öğrenmek zorundayım Bir yanlışlık yapmak istemem Nasıl bir yanlışlık? <gülüyor> biraz sonra her ikinize de güle güle diyeceğim de Çıldırmışsınız siz Polisler biraz sonra burada olacaklarını az önce telefonla bildirdiler Buradan dışarı çıkamazsınız Bu benim bileceğim bir şey Benim bir suçum yok Raven İnan bana her şeyi Sir Marcus düşündü o düşündü bütün bunları Ben yalnızca araçıyım bu işte Burada işler kötü gitmeye başlamıştı Çelik piyasası düşmeye başlamıştı Üretimi arttırmak zorundaydık Para kazanmamız gerekiyordu e Sus deviz aptallık ediyorsun Bu iş onun için yarım milyon lira demekti. Yarım milyon mu? Sonra tuttunuz bana bu işin karşılığı olarak çalınmış iki bin lira verdiniz öyle mi? Ne aptalmışım Bunun böyle olduğunu bilseydim Zavallı ihtiyarım ve hizmetçisinin kılına bile dokunmazdım bir ölüme karşılık yarım milyon İyi kazanç doğrusu Bir de savaş korkusu Siz delirmişsiniz Hepsini şiddetle reddederim Şimdi istediğim deliğe girdiniz Polis beni öldürse bile Evet evet Polis beni öldürse bile Böyle bir suçun altından kalkamayacaksınız Sir Markus İşte delilim Elimdeki tabanca Cinayeti işlerken de bu tabancayı kullanmıştım Size ve böyle bir delile inanmazlar Bilinmez bilinmez Bakarsınız inanacakları tutar Çünkü bazen tabancaların da dili vardır evet, evet. Erhan kapıyı açın Kapıyı açın diyorum size Kanun adına Geldiler Aksa'da kapıyı ateşindip kilidi kıracağız Krallar da Beni, beni öldürmeyin Ben size bir şey yapmadım ki An Beni hani öldürmek istedin ama... Dostumu, hayatımda ilk kez güven duyduğum birini öldürmek istedin... Chol Güle güle soylu baylar... Umarım yarım milyonun hevesi ve de savaş umutlarınız kursağınızda kalacak! Güle güle! ...satılık silah. Sayın dinleyiciler... ...Graham Green'in yazdığı... ...Aslan Alp'in radyoya uyguladığı oyunu dinlediniz.